Türküsü, 8. Bölüm Yazan Filiz Ersöz, Yöneten Ergin Orbey, Yapımcı Ersan Edinç, Efektör Hamit Çelik sanatçılar anlatan Sema Aybars, Dede Baykal Saran, Rıza Alpay İzbırak, Sevim Elçin Şanal, Hasan Hakan Vanlı, Metin Nizih Alataş, Ayça Duygu Canbaş, Oğuz Ünsal Ünlü. Annesini kaybettikten sonra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 Mağaradan çıkacakları sırada dağ tırmanırken düşüp ayağını kıran Hasan'ın sesini duyan çocuklar hem Hasan'ın hastaneye kaldırılmasında hem de hırsızların bulunmasında yardımcı olurlar. Artık yaz tatili bitmek üzeredir. Dönecekleri gün yaklaştıkça Sami Deden'in neşesi kaçmaya başlamıştır. Müzik İçim içime sığmıyor. Birazdan babama kavuşacağız. Okulumuz da açılacak. Bundan güzel şey olabilir mi? Aa, neden hiç kimse konuşmuyor? Neden herkes sus pus oturuyor? Eh, eh, sen konuşmana bak kızım, biz dinliyoruz. Bu hiç çenesi durmaz. <gülüyor> Güzelce oturup beklesene babamı <gülüyor> Sevincinden bahçenin bir başından bir başına Kaç kez gidip geldi. Bahçeye zarar vermedim ki anne <gülüyor> Evinize götürmek için Yalnızca bir kucakçık Gül kopardın <gülüyor> <gülüyor> El, İzin vermiştin ama dedeciğim ha, Şaka yapıyorum şaka yapıyorum Siz gittikten sonra ben çiçeğini yedeyim kızım Zaten mevsimi geçti Hepsi boynunu büktü çiçeklerimin Baba bu yıl Hava çok soğuk geçeceğe benzer Aman kendini üşütme Meraklanma, biz alışıyoruz buraların soğuklarına seviyorum. Ee, bak bu yıl geleceğine söz vermiştin ha. <gülüyor> Unutma. Tamam. Biraz ayva toplayayım mı dedi. Topla ya, topla. Baban sever, komposta yapar annen. Ha. Ha, benden e, Hasan'a selam söyleyin çocuklar. Zavallı Hasan abi. Şimdi ne yapıyor acaba? Hasan hiçbir zaman zavallı olamaz o. Koltuk değnekleriyle de olsa yine her gün dükkanına gidip geliyordu. Eğer öyleyse kendimi affetmem dedi. Boşu boşuna üzülmüşüm. Ziyaretine gittiğinizde göreceksin. Sonra da yaptığın hataları anlayacaksın. Heh. Sen neden hiç konuşmuyorsun Metin? Nasıl ayrılacağım senden, buralardan? E, Kışın geleceğim dedim ya evlat. Bizim köyle şehrin arası bir iki saatlik yol. ...yerinden kalkmak istemediğini söylemiştin dedi. Bilmiş kız. Karışma her şeye. Sen ayvaları toplamaya bak. Bir şey unutmadık değil mi çocuklar? <gülüyor> Hayır anne unutmadık. İşte bavul ve çantalar burada Sizler, hazır. Ha, demek gelecek yıl ikiniz de ortaokulu bitiriyorsunuz. Ha? Sonra da lise. Sonra ben ...üniversite. Ha, sen İstanbul yolcususun Metin. Ha, ha? Bakalım tıp fakültesini tutturabilecek miyim? Ha, mutlaka. Hatta seni şimdiden beyaz önlük içinde görür gibiyim. E, ya beni dede? Sen nerede okumak istediğini söylemedin ki Oğuz? Metin kadar çalışkan değilim. Onun için doktor olamam herhalde. Bakalım artık neresi olursa. Ben de hemşire ha. olacağım. <gülüyor> Maşallah. Üç çocuğunda da okumaya hevesle sevim. İnşallah baba inşallah. Yalnız çok çalışmaları gerek. Üniversiteye Hı? başladığımda yani yaşım 18 olduğunda İstanbul'daki evi satacağım dedi. Küçük bir ev alırım o zaman sen de yanıma gelir misin? <Gülüyor> o zamana kadar yaşar mıyım dersin Metin? Aa, elbette yaşayacaksın. Bakın eteğimdeki meyvelere. Heh, mutfakta küçük bir sepet vardı onları içine doldur al gel hadi bakalım. <Gülüyor> Peki dedeciğim. Hadi. Sana sık sık mektup yazacağım. Ha, bir iki saatlik yol için mektuba ne gerek var? Hafta sonu tatillerinde geliverin verin metin Ay ha. Sanki kolaymış ha. gibi baba. Sen gelip yanımızda kalsana ee, ne olur. Evet ara sıra geleceğim söz söz. Ha. Rıza nerede kaldı? Babamı arkadaş arabasıyla getirecekti değil mi anne? Evet evet. Babana bırakıp başka bir köye gidecekmiş. Ya yani. biz de bu yüzden dönüşünüz için muhtarın minibüsünü kiraladık. Ha, hadi Oğuz doğru muhtara git minibüsü getirsin artık. İyi şey, Oğuz yorulmasa ha, şimdi. Ha dakikalık yol bırak gitsin. Senin huyun hiç değişmeyecek Sevim. Merak etme dedeciğim şimdi gelirim ben. Ben de Ayşe'ye gidip bakayım hala ne yapıyorum mutfaklar. E, yengeme artık kızma olur mu dedin? <gülüyor> peki peki kızmayayım peki. Biliyor musun aslında ben İstanbul'daki komşumuz Ziya amcayı da ihmal ettim. Ona mektup yazmalıydım. Ya yaz tabi çok iyiliğini görmüşsünüz Metin çok tabi. Ah işte Muhtar amcanın minibüsü de göründü. Hatta Ali de geliyor. Bak gördün mü? Ha, ya, gördüm evet. Ee, minibüsün penceresinden el sallayan o değil mi? Aa, bak durdular. Ozu da alıyorlar. Şimdi amcan da gelir. Ee, Metin. E, efendim dede. Beni biraz yalnız bırakır mısın yavrum? Ee, şu an nereye gideyim? Ee, minibüse doğru git. Yolda karşılay onları. Peki dede. Aaa. Ama sakın arkamızdan annemin türküsünü söyleme. Üzülüyorsun çünkü. Ah, peki benim akıllı torunum. pek Sanki kendi yüzüm <tık> Metin. Metin, girebilir miyim? Tabi Oğuz, gir gir, daha uyumadım. Uyku tutmadı bir türlü. Biliyor musun, bugün köyden ayrılırken dedeme çok üzüldüm. Nasıl ağladı arkamızdan. Evet, ben de onu düşünüyordum Oğuz. Otursana. Eh. Dedem bu sabah sanki yaşlanmış gibiydi, çökmüş gibiydi. Belki yıllardır böyleydi de ben farkında değildim. Sen öyle çok şey öğrettin ki bana. Aa, yine başlama Oğuz. Kendi derdinden etrafını görecek halde değilmişsin. Gerçi üzüntülerinin gereksiz olduğunu anladın artık. Bazen anneme saygısız mı davranıyorum diye düşünüyorum. Bunun için kendini fazla suçlama. Yengemin sinirleri bozuk. Daha doğrusu yapısı bu. Bu gece babamla konuştular. Annem ağladı. Neden acaba? Bilmem ki. Ee, ...yarın kahvaltımızı eder etmez... ...Hasan abiye gidelim mi? Tabii, ben de aynı şeyleri söyleyecektim sana. Ee, şey... ...ben diyorum ki... ...bu gece benim odamda yatar mısın Metin? Ee, ama seni rahatsız etmez mi? Hayır. Ee, geldiğin gün sana yaptıklarıma çok pişmanım. Seni açığa kadar çok seviyorum. İnsanın bir de erkek kardeşinin olması... ...ne güzelmiş meğer. Bundan sonra benim odamda kalır mısın? Yo bence gene... ...kendi odalarımızda kalalım... Ders çalışırken zorluk olur. Ama arada sırada birbirimizin odasında kalırız yine. Öyleyse bu gece sıra benim odamda. Peki nasıl istersen. <gülüyor> Artık arkadaşıma yardımcı olamayacağım. Çünkü bir haftaya kadar okullar açılıyor. Okulda da çalışmalarımız var Baba Metin'in kayıt işleri ne olacak? Müdür beyle konuştum Siz köydeyken her şeyi ayarladın Kahvaltıdan sonra birlikte gidip Metin'in kaydını yaptıracağım hmm, Teşekkür ederim amcam ee, Bir bardak daha çay ister misin hmm, Sağ ol senin Üç bardak içtim Ama biz kahvaltıdan sonra hemen Hasan abiye gidecektik baba Ay, e, Öğleden sonra gidersiniz kızım Bak annen hasta Kötü üşüttü. Sen ona yardımcı ol Köyün havası ağır geldi bana her tarafım sızlıyor. Aslında babamdan ayrıldığım için çok üzülüyorum. Çok. Ben şimdi masayı toplar, bulaşıkları yıkarım anneciğim. Ah, Hiç merak Hadi bakalım çocuklar. Siz de kalkın hemen okula gidiyoruz. Öğleden sonra da Hasan'ı ziyaret edersiniz. <Gülüyor> Dükkanın yine eskisi gibi Hasan abi. Hatta daha düzenli. <gülüyor> Koltuk değnekleriyle yaşıyorsam da... ...bu işi gücü bıraktım demek değildir ki Metin. Belki bir süre sonra... ...bastonla yürüyebilecekmişim. Ee? Sizler ne yaptınız köyde? Bu yıl dedemden çok zor ayrıldık. Ee, bizi yolcu ederken çocuk gibi ağladı. Demek sizlere çok alışmış. <gülüyor> Hem de bütün yaramazlıklarınıza rağmen. <gülüyor> Ama o şeytan mağarasına gitmeseydiniz... ...ben belki de şimdi hayatta olmayacak. Ha biliyor musun Hasan abi? Amcam bugün... ...kaydımı yaptırdı. Oğuz'la aynı sınıftayız. Hmm, seneye ortaokul bitiyor demek. Baban durumuna kim bilir... ...ne kadar üzülmüştü. Hem de çok. Ama... ...o da benim gibi artık alıştı galiba Oğuz. Ancak... ...ancak beni içten yaralayan bir şey var. Aa nedir o? Şu pencere var ya... ...işte şu... Palandöken Döken Dağı'nın göründüğü şu pencere... Onu gazeteyle kapatmaya karar verdim. Neden ama? Onu bir daha görmek istemiyorum. Dayanamıyorum. Hani sen bize örnek olmuştun Hasan abi. Oysa biraz önce ne kadar mutlu görünüyordun? Geldiğim günler beni nasıl teselli etmiştin? aklısınız çocuklar ama... Ee, belki de bu olay daha çok yeni. Zamanla... Bir daha böyle konuşursan dükkanına gelmeyiz. Evet gelmeyiz. <gülüyor> bir de sizler terk ederseniz beni... Bu Hasan yok olup gider artık <gülüyor> Okul çıkışımızda sana sık sık uğrarız Hasan abi merak etme Ondan şüphem yok zaten ee, Şimdi sıra sizlere şeker ikram etmeye geldi. <gülüyor> Demek unutmamışsın teşekkürler Hasan abicim İnsanın sizler gibi dostlarının olması ne güzel Bakın şekerleri şuraya koyuyorum İstediğiniz kadar alın Elimde olmadan üzdüm sizi değil mi? <gülüyor> Öyleyse artık başka şeyler konuşalım <gülüyor> Peki Aycan Dört yıl sonra Metin buradan ayrılacak Biliyorum Oğuz Buraların sensiz tadı mı olur Metin Üç dört yıl Daha öyle çok zaman var ki Hasan abi Zaman dediğin nedir ki Göz açıp kapayıncaya kadar veriyor Metin Annemin Türküsü. Sürekli oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. ve son bölümde buluşmak dileğiyle.